İnsan kalbine gelip yerleşen arzulardan sorumludur. His ve azimler çok mühimdir. Birçok ameller, azim ve niyetlere bağlanmaktadır. Duygu diye adlandırdığımız maksatlar, hisler, insanı iyi veya kötü şeylere sevk eder. Binaenaleyh, tüm hareketlerin, tüm sözlerin başlangıcı, iyi veya kötü niyetlerdir. Her mümin, her söz ve hareketinde iç duygusunu yani azmini bilmelidir ki, sorumlu olduğu yerleri bilebilsin. Çünkü, Müslim ve başkalarının da tahriş ettiği İbni Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها. كَتَبَهَا اللّٰهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَعَالَى سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا هَالِكُنْ Gerçekte Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir etmiştir. Sonra bunu kitabında beyan etmiştir. Binaen aleyh kim bir haseneyi eşit, İyiliği şiddetle arzular ve işlemezse Allah Teala onu kamil bir hasene olarak yazar. Eğer o haseneyi şiddetle arzular ve işlerse Allah Teala onu nezdinde 10 on iyilik olarak yazar. 700 kata kadar ve daha birçok kat kat yazar. Eğer bir kötülüğü şiddetle arzular ve işlemezse Allah Teala onu nezdinde kamil bir hasene olarak yazar. Eğer bir kötülüğü, eşit fenalığı, şiddetle arzular ve işlerse, Allah-u Teala onu bir kötülük olarak yazar. Halbuki Allah nezdinde, nefsin şiddetli arzularında devam edenden başkası helak olmaz. Bu kutsi hadis, insanın hayatı için en büyük ve en önemli bir düsturdur her ne kadar insan ibadet de etse ve günahları dahi terk etse, Allah Teala kulunun içindeki his, duygu, niyet ve azimlere göre muamele eder. Binaenaleyh, Hanefi ulemasının dedikleri gibi, niyet, fiilin ya da ibadetin sıhhati için değil, sevabın tahsili içindir. Niyet ve ihlasına göre kul, hayırlı amellerinden faydalanmış olur sevabın husulü, niyet ve azimlere bağlıdır. Ameller, vesileler ve maksatlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Vesilelerde niyet, sevabın tahsili için, ama maksatlarda ise hem sevabın tahsili hem de fiilin sıhhati için gereklidir. Kalbi amellerin yani his, Niyet ve duyguların dört mertebesi vardır. Birincisi, Hataradır. Mesela bir kadının suretinin hayale gelmesi gibi. Hem mesela günlük işin kalbe gelmesi gibi. Şöyle ki, O hataraya ehemmiyet verilmiş olursa, Mesela suretin kalbine gelmesiyle başını kaldırırsa, Görebilecek derecesidir. İkincisi, Hadîsun nefstir ki, tabii iradeyi tahrik eden heyecandır. Yani hayali konuşmadır. Yap, yapma emrini veren duygudur. Üçüncüsü, yap ve yapma telkin ve emrinin gelmesidir. Mesela, gelen surete bak diye azayı harekete geçiren duygudur. Buna itikat denilir. Kalpte allah Teala'dan utanç ve korku galebe çalmadığı müddetçe, bu, itikadı değiştirebilecek derecede korkunç zararlıdır. Yahut itikadı tasih edebilecek kadar üstün meziyetli histir. İşte sorumluluk bu mertebeden itibaren başlar. Yukarıdaki hadisi şerifte, şiddetli arzu diye tercüme ettiğimiz ''hem''dir şiddetli arzu azmi musammemin başlangıcı olur Dördüncüsü bu Azim veya hemmin üstün tarafıdır. Bu duyguyu iyi veya kötü olan azme iltifat ederek fiile geçirmek derecesidir Buna azmi musammem denilir Birinci ve ikinci de yoktur Üçüncüsü yani itikadtta Duygu iki kısma ayrılır. Birincisi, gelip geçen, karar kılmayan ve nefse, ruha sıkıntı veren menfi duygulardır. Allah Teala Zülcelal Hazretleri bunu afuv etmiştir. İkincisi, menfi veya müsbet gelip yerleşen histir. İşte yerleşen iyi his ve niyet ise fayda, kötü ise zarar verir. Hasılı bu arzu, iradi olursa şerde hesabın, hayırda ise sevabın tahsiline sebep olur. Olduğu takdirde sorumluluk tahakkuk eder. Ehli tasavvuf ise, bu hissin irade olan kısmında muaheze de vardır. İttirari olduğu takdirde muaheze yoktur dediler. Dördüncü mertebede olan azim, yani iradeyi fiile geçirebilecek şiddetli arzu, kalbi amelin sorumluluk derecesidir. Bu takdirde sorumluluk bu noktadan itibaren başlar demekte ulema ittifak etmiştir. Menfi azmi musammem, yani şiddetli arzu kalbe hücum ettiği zaman, sahibi onu halkın korkusundan yahut halkın utancından dolayı işlemese, Bunda herhangi bir sevap kazanmaz. Mesela istimna veya zina arzusu yahut harama bakma arzusu yahut sövme dövme arzusu fiile geçmek sizin bedeni ateş içerisine aldığı vakitte annesinin babasının yahut hocasının yahut çevresinin utanç veya korkusundan dolayı onu fiile geçirmezse Kişi bunda sevap kazanmaz. Fakat Allah Teala'dan utandığı için yahut onun cehennem azabından korktuğu için yahut Allah Teala'nın sevgisi için terk ederse kişi nefsiyle mücadele etmiştir. Üstün cihattan zafer almıştır. Dolayısıyla sevap kazanmış olur. İşte Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Eğer bir kötülüğü şiddetle arzular ve işlemezse, Allah Teala onun nezdinde kâmil bir hasene olarak yazar. Cümlesinin manası budur. Demek bu şiddetli arzuyu Allah Teala'dan utanmaktan, korkusundan, sevgisinden dolayı terk etmeyip de, Sadece maddi sebeplerin imkansızlığından dolayı o arzuyu fiile geçirmezse, bir seyyiye olarak yani bir günah olarak yazılır. Maddi imkan bulup fiile geçirirse, bu takdirde bir günah kazanmış olur. İşte buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَعَالَى سَيِّئَةً وَاحِدَةً yehlik يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا <هَالِكُن> Eğer bir kötülüğü, eşit fenalığı şiddetle arzular ve işlerse, Allah Teala onu bir kötülük olarak yazar. Halbuki Allah nezdinde, nefsin şiddetli arzularında devam edenden başkası helak olmaz, cümlesiyle beyan etti. Kötü his beslemekten vazgeçmenin, Haseneye yani sevabe dönüşebilmesi, iman şartıyla korku, haya ve utancın olmasına bağlıdır. Mücerdet terkle kötü his, sevabın tahsil edilmesine kafi gelmemektedir. Şiddetli arzudan kulun sorumlu olduğuna delil, Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri Ebi Bekre'den gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu اِذَا اَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ عَلَى قَتْلِ İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman öldüren de öldürülen de ateştedir. Bu öldürendir. Öldürülenin ne suçu var? Dedim. Gerçek şu ki, o, arkadaşının katli üzere şiddetle arzulu idi. Mealindeki hadisi şeriftir. İşte görüldüğü gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte, dördüncü mertebede olan katil üzere şiddetli arzudan dolayı, öldürülenin öldürmüş gibi sorumlu olduğunu beyan buyurmuştur. Görülmez mi, kötü zan beslemek, kibirlilik, benlik, nifak, hasetleşmek gibi kötü olan kalbi amellerinden kul sorumlu tutulmuştur. İyi olsun, kötü olsun, işlenen her bir amel kabul dergahına, kalbi olan iyi veya kötü arzularla bürünerek yükselir. Yani kula nazaran, kalbi ameller bedeni hareketlerle bürünüp göründüğü gibi, Allah Teala'ya nazaran da bedeni olan hareketler kalbi amellerle bürünür ve ona göre haseneye veya veyahut seyyiyeye kalbolmuş olur. Bundan dolayı Kadı Ebu Bekir dedi ki, Masiyet üzere azimli olan kimsenin azmi kalbinde yerleşirse, işlemese dahi günahkar olur. Bu azim, ister itikadi olsun, ister ameli olsun fark etmez. Ancak bu azim, kalp üzere gelip geçer ve yerleşmezse, bu takdirde sorumluluk yoktur. Hem ile azim arasında fark da bundan anlaşılmıştır. Yani hem, tam yerleşmek sizin geçen şiddetli arzudur. Azim ise, arzunun nefse yerleştikten sonra devam etmesidir. Kadi İyaz diyor ki, Kadi Ebu Bekir'in sözü doğrudur. Selef, hadisçi ve fukahadan ehli ilmin mezhebi de budur. Binaen aleyh, yukarıdaki hadisi şerifler, kulun kalbi amellerinden muaheze olacağına kesin delillerdir. Şu kadar ehli ilim demişler ki, azim tam bir seyye olarak yazılır işlensin, işlenmesin. Ama hem ise iki kısımdır. A. Allah Teala'nın korkusundan, utancından, yahut sevgiden başkasıyla terk edilse dahi, günah olarak yazılır. Demek, masiyet üzere şiddetli arzunun devamı ve azim derecesine gelen arzu ve niyetler, kalbi günahlardır, haramdır. B. Kul üzerine yazılmayan hemme gelince, o, kalbe gelip yerleşmeyen, birinci ve ikinci derecesinde olan hataralardır. Çünkü niyet, plan, azim, bunda söz konusu olmamıştır. Ali'l-Kari, kadının bu sözünü naklederek, tercih ettikten sonra diyor ki bu hak ve gerçektir görülmez mi Allah Teala innellezine yuhibbuna an tashi dunya an tum la ta'lemun gerçekte iman etmiş olanlara Kötü söz ve hareketlerin yayılmasını arzulayanlara, dünyada da ahirette de şiddetli azap vardır. Hakikaten Allah kalbinizdeki bu kötü arzu ve ahlakı bilir ve siz bilmezsiniz. Ve ya eyha'llazina amanu tatanibu katiran min'zannin inna ba'daz-zanni ismu wa la la rahim Ey iman edenler, zandan çokça kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır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 Kalbi amellerden kibirlilik, kendini beğenme, nifak, haset, ayıpları araştırma, Müslümanı küçümseme, Müslümanlardan herhangi bir cemaatte kötü söz ve hareketlerin yayılmasını arzulama, Riyakarlık, tecessüs yahut bir Müslümanın ayıplarının açığa çıkmasını arzulama, buğzlaşma, nefret gibi ameller günahtır. Bunların fiile geçmesi daha büyük günahtır. Bu takdirde, اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَّزَ عَنْ اُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ Gerçekte Allah Teala, ümmetimin kalbine gelen kötü vesveselerden, onunla konuşmadığı ve amel etmediği müddetçe vazgeçti, eşit afuv etti. Ma'alindeki hadisin manası yerleşmek sizin kalbe gelip geçen hayali konuşmalardır. Yani hatara ve hadisun nefs derecesinde olan vesveseler afub olunur. Yoksa kalbe gelip yerleşen şiddetli arzular değildir. Çünkü bunlardan sorumluluk vardır. Neticeyi meram kul kötü ve fena kalbi amellerinden sorumludur.